Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Çok kıymetli arkadaşlar, ee, kıymetli hazirun öyle diyelim. Ee, Türgev eğitimin bizlere sağladığı bu imkanla e, ayda bir defa olmak üzere inşallah e, Gazali'nin, İhya i Rub'ul mühlikat bölümünü yani insanı helaka sürükleyen hususlar bölümünü okumaya gayret edeceğiz. Ben de çalışıyorum tekrar tekrar notlarımı gözden geçiriyorum. İhya'nın birkaç tercümesini birbiriyle mukayese ederek anlamaya ve özünü çıkarıp size burada böyle gereksiz demeyeyim ama hani konunun esasının anlaşılmasını engelleyecek detaylarla sizi uğraştırmamak için gayret ediyorum. Gayret ettikçe de ne kadar büyük bir sorumluluğa kalkıştığımı, ne kadar büyük bir işe girdi girdiğimi Görüyorum. Bu nedenle de Rabbimin yardımını istiyorum. Sizlerin dualarını bekliyorum. Allah Teala mahcup etmesin. Fakat gelen mesajlar birkaç senedir. Ben bunu çeşitli platformlarda, fiili olarak, vaiz olarak çalıştığım dönemlerde de İhya'nın çeşitli bölümlerini anlatmış idim. Geri dönüşümler çok güzel oluyor. Yani klasiklerimiz, inanın bugün okuduğumuz onlarca kitaptan çok daha sıkıştırılmış yoğun bilgi ve gerçek bir öz sunuyorlar bize eğer onları güzel bir şekilde bugünün diliyle anlayıp okuyup aktarabilirsek Gazali zaten üzerinden bin yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen hiçbir zaman önemini kaybetmemiş dünyanın doğusunda batısında sadece İslam dünyasında değil Avrupa'da da batıda da çok iyi tanımlanmış eserleri üzerine çalışılan çok büyük bir mütefekkir çok büyük bir sufi çok büyük bir alim bunları meclis edebilmiş bir insan kendi şahsında Tabii ki ona da ihtirazi kayıtlar var yani üzerinden bu kadar çok zaman geçtikten sonra elbette yani burada ne demek istemiş acaba diye bir soru işareti koymamız gereken yerler oluyor haddimiz olmayarak Onlara da yeri geldikçe işaret ederiz Biz anlamaya çalışacağız Allah Teala'dan yardım istiyoruz Kalbimizi, aklımızı e, açmasını, bu kaynakları e, tanımayı efendim e, ve Allah'ın kelamını bizim e, daha derinlikli bir şekilde anlamamıza yardım edecek. Bu bakış açılarını e, bilmeyi istiyoruz Rabbimizden. İnşallah elimizden tutsun Rabbim hiçbir zaman bırakmasın. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle size çok önemli bir tavsiyede bulunacağım. Her kim e, İhya Ülüm ile ilgileniyorsa, Gazali ile ilgileniyorsa e, ve bununla ciddi bir şey yapmak istiyorsa, yani ciddi bir şekilde ilgilenmek istiyorsa, hiç olmazsa, yani burada tabii e, onu da belirteyim, asla ak akademik bir çalışma değil bu. Sonuçta ben bir vaizim ve e, halka yönelik, e, öğrencilere yönelik bir çalışma, e, yani... Hani Büyük beklentileriniz olmasın, e, gerçekten Gazali Üstad'ı olan hocalarımız var, e, halen hayatta olanlar var, onların eserlerinden, çalışmalarından istifade edin. Eğer e, daha derin bir şekilde Gazali'yi tanımak istiyorsanız, e, bizimkisi daha ameli sonuçlara yönelik, Efendim, e, kendimizi nasıl e, geliştirebiliriz, nasıl bazı yönlerimizi ıslah edebiliriz, ee, ve bu hususta Gazali'den onun kitabı İhya'dan nasıl yararlanabiliriz? Daha böyle pratik ve ameli hedeflere yönelik bir çalışma. Ee, beklentilerin büyük olmamasını hararetle tavsiye ederim en baştan. Şimdi tekrar dönüyorum. Demiştim ki ee, ciddi olarak ilgileniyorsanız mutlaka yapmanız gereken bir şey var. O da şu arkadaşlar. Ee, İslam Ansiklopedisi'ne açıp mutlaka ama mutlaka bu konuyla ilgilenenler yani bu dersi önemseyenler, bu sohbeti önemseyenler ve kendilerine e, daha böyle oturaklı daha yerleşmiş bir kanaat arzu edenler kendileri için İslam asiklopedisinden 1. Gazali 2. İhyaülümiddin 3. Kalp bu 3 maddeyi mutlaka çok dikkatli bir şekilde okumalılar orada bahsedilen ayet. Kur'anı Kerim'den bakarak onların tefsirlerine bakarak Efendim konuyu anlamaya çalışmalılar bu tavsiyemi altını çizin mutlaka yerine getirin diye belirtmiş olayım şimdi arkadaşlar ben Gazali ve İhya hakkında uzun uzun konuşmayacağım zaten konuşmaya yetkim de yok dediğim gibi az önce bu konuyu çok iyi bilen Gazali üzerine çalışmış onun üstadı olan hocalarımız var onların çalışmalarından makalelerinden kitaplarından istifade edebilirsiniz Mustafa Çağırcı hocamız başta olmak üzere işte Gürbüz Deniz hocamız mesela son zamanlarda benim de tanıdığım efendim onların yazılarına bakabilirsiniz ama biz halk olarak yani biz işte e, dinimizi yaşamak istiyoruz. Bunu yaşarken biraz daha derinden hissederek, yani sadece zahiri kurallara uyarak değil de e, daha böyle e, batni anlamlarını da yaptığımız o davranışların, inançlarımızın, amellerimizin batni yansımalarını da hissetmek, anlamak, yaşamak istiyoruz. Bunun için de İhya'dan bir e, şey. Feyiz umuyoruz. Efendim bu çerçevede bakacak olursak konuya e, şunu bilelim. Şunu bilmemiz şart. Gazali arkadaşlar i̇hya ül avam için yazdığını söylüyor. Yani Gazali'yi büyük yapan sebeplerden bir tanesi de Gürbüz Deniz Hoca'nın da makalesinde belirttiği gibi e, büyük yapan sebeplerden bir tanesi de her kesime hitap eden kitaplar yazmış olmasıdır. Bu çok zor bir şeydir arkadaşlar. Yani akademisyenlerimizin mesela bizim bugün tıkandığımız konulardan birisidir bu yani. ilim ehli insanların halka hitap eden kitaplar yazamaması. Halka hitap eden eserler, yazılar, makaleler, kitaplar yazanların gereken ilmi derinlikten yoksun olması. Yani bu iki kulvarın hiçbir türlü kesişmemesi. Düzelteyim. Ve e, giderek de aralarındaki makasın açılması çok ciddi bir problemdir. E, halbuki e, hani bugün Mevlana'nın da ölüm yıldönümü imiş efendim aynen onun tasvir ettiği gibi biz e, özellikle ara kademelerde görev yapan işte öğretmenler, vaizler gibi yani doğrudan ilim üreten değil. Ama hani avam, avamdan da değil, en alt tabakadan da değil, ilmi açıdan söylüyorum. E, ilmi eh, ehlinden alıp, ilmi üretenlerden alıp e, avama aktarırken, ilmin değerinden de bir şey kaybetmeden onu herkesin anlayacağı şekilde e, anlatmamız ve bunu başarmamız gerekiyor. E, Gazali işte bu açıdan çok büyük. Yani hem avama hitap eden eserler yazıyor... Hem e, zahir ulemasına, fukahaya, ulemaya hitap eden eserler yazıyor hem e, daha derin felsefi e, hesaplaşmalar yapan e, seçkin ulemaya hitap eden eserler de yazıyor. Ve kendisi bizzat bunu ifade ediyor. Yani i̇hya ül avama hitap eden bir e, metindir. E, ve amacı ne arkadaşlar? Yine kendisi bunu söylüyor. E, dinin sadece zahiri kurallardan ibaretmiş gibi algılanmasının önüne geçip yani o zahir fıkhını batın fıkıyla birleştirmek istiyor. E, bunu bilhassa işte birinci kitabında Rubul İbadat'ta çok net bir şekilde görürüz. Yani ibadetlerin o manevi arka planını anlatırken işte haccın, zekatın, Namazın, değil mi? Namaz bahsini işlemiştik mesela e, Diyanet Vakfı Kagem'in sayfasından geçtiğimiz Ramazan'da. E, ondan sonra kıldığımız namazlar bambaşka oluyor. Bize ver, verdiği hissiyat bambaşka oluyor. Yani e, zahir ulemasını, fukahayı e, şekilcilikle sadece görünüşte kalmakla, e, amellerin derinine, batınına nüfuz edememekle, ve o e, zahiri kuralları detaylandırıp detaylandırıp efendim e, insanların bütün o fikri ilgisinin bununla sınırlı kalmasına sebep olmakla suçluyor Gazali ve bir ıslah projesi olarak İhya Ülümitliğini yazıyor. Yani diyor ki böyle olmaz. Biliyorsunuz tarihte bunu kim temsil ediyor arkadaşlar? Hangi üç büyük dinden yani İslam'dan önceki Yahudilik ve Hristiyanlıktan Yahudilik bunu temsil ediyor. Yani aşırı şekilcilik, aşırı, aşırı e, kuralcılık ve o kuralları şekli olarak yerine getirdiğinizde sizden artık başka bir şey beklenmemesi. E, buraya dönüşüyoruz diyor Gazali ve e, tekrar onların için... E, özü onlara kazandırmak gerektiğini söylüyor. İşte İhya Ulumüddin de bunun için yazdığını söylüyor. Dört kitaptan oluşuyor, dört ciltten oluşuyor İhya Ulumüddin. Birinci cilt Rubul İbadat. Burada ilim bahsini anlatıyor ilk önce. Bütün kitaplar zaten böyle başlar. Ondan sonra inanç esasları ve ibadetlerin bütün detaylarını anlatıyor. Gazali ikinci cilt Rubul Adat burada daha çok sosyal meseleler insanlar arası ilişkiler dostluk ülfet evlenme boşanma gibi konular iş. İşte e, üçüncü cilt, şimdi bizim bu akşam işleyeceğimiz, işlemeye başlayacağımız cilt, e, rub mühlikat insanı helaka sürükleyen sebepleri anlatıyor. Yani insanın e, şeytana kendisini kaptırması ve Allah'ın kendisine verdiği bu mükemmel fıtratı bozması, bozarak e, sonuçta helak olması rubul mühlikat işte adı üzerinde insanı helaka götüren şeyler nelerdir bunları detaylı bir şekilde anlatıyor ve dördüncü ciltte rubul münciyat orada da kurtuluş yollarını anlatıyor yani bu helakten nasıl kurtuluruz efendim e, her cilt e, 4 ciltten oluşuyor dedik her cilt 10 kitaptan oluşuyor böylece toplam 40 kitap e, yani 40 ayrı bölüm e, yazmış oluyor Gazali. Gazali'nin hayatını İslam ansiklopedisinden okuyacaksınız ee, ama bir kez de biz tekrarlayalım. İnzi onun hayatında çok önemli bir dönem var. İnziva dönemi yaklaşık 10 yıl kadar e ailesinden ve bütün mevkilerinden ferahat ederek izini kaybettirerek bir inziva geçiriyor. İşte i̇hya ül in o inziva döneminde yazdığını biliyoruz. Efendim bu bakımdan da ayrı bir bereket ayrı bir derinlik içeriyor çok ilginç mesela işte az önce dediğim gibi avam için yazdım dediği kitabı bugün biz yani bir hocayla okuma ihtiyacı duyuyoruz bu da seviyenin giderek ne kadar düştüğünü gösteriyor arkadaşlar avam deyince bazılarımız alınıyor benim kişisel hesabıma da böyle sitem dolu mesajlar geliyor işte hocam biz avam mıyız falan Evet avamız arkadaşlar burada kastedilen sosyal tabakalardan bahsedilmiyor veya zekadan bahsedilmiyor veya üniversite eğitiminden sizin kariyerlerinizden titirlerinizden bahsedilmiyor. İslami ilimler açısından avam olmaktan bahsediliyor. Yani İslami ilimler açısından fetva düzeyinde olmuyorsanız siz fetva verebilecek düzeyde değilseniz avamsınız demektir. Ben de öyle yani ben de avamım çünkü fetva verebilecek düzeyde değilim hatta geçen de bunu bir yerde belirttiğimde birisi bana mesaj atmış diyor ki hocam diyor hadi kendiniz alçak gönüllülük yaptınız ben avamdanım dediniz bizim adımıza niye söylüyorsunuz yani biz avam mıyız diyor İşte bu hiç bizim gerçekten bu kavramları bile doğru yerli yerinde kullanmadığımızı gösteriyor veya belki de bizde kabahat yani avam yerine başka bir şey başka bir kelime söylemeliyiz sonuçta ee, geldiğimiz nokta şu ki arkadaşlar bu kitap halk için yazılmış kitaptır ve amacı dini yaşarken zahiriyle yetinmeyip daha derin manalara kalbi de eşlik edecek şekilde ruhu da eşlik edecek şekilde ve kalbin ve ruhun o dini ibadetlere dini ilkelere katılabilmesi için engellerden nasıl arınacağı konusunu anlatan bir kitaptır. Yani nasıl arındırmalıyım ki ben kalbimi, nefsimi nasıl terbiye etmeliyim ve yükseltmeliyim ki işte namaz kılarken, zikrederken, zekat verirken, içine hiçbir riya karışmadan, işte bütün o ihlasla, bütün samimiyetimle, ihsan derecesinde nasıl yapabilirim bunu? İşte bunun anlatıldığı bir kitap tabii çok detaylı ve çok geniş anlatıyor Gazali. Benim onu da belirtip artık konuya geçeyim. Kişisel olarak İhya'ya min bir hikayesi var arkadaşlar. Ben 14 yaşında Kur'an kursuna gittim. O yaşa kadar hiçbir dini bilgi yani doğru dürüst almamıştım. Kur'an-ı Kerim okumayı şöyle yüzünden öğrenmiştik mahalledeki bir hoca hanımdan ama başka bir bilgimiz yoktu yani. Kur'an kursundayken şimdi birazdan göreceğiz. Kursu ilham meselesinden bahsedecek Gazali. Muhtemelen bir hocam söylemiştir. Bir hocam muhakkak irşad etmiştir bizi. Ama ben kim olduğunu hatırlamıyorum. Bana bir şey oldu arkadaşlar. Böyle bir biyografi okuma isteği. Ne kadar biyografi var. Alimlerin hayatlarını okuyorum. İşte karşıma çıkan e, ulaşabildiğim herkesi ve rahmetli Hasan El Benna'nın da biyografisini okumuştum o dönemde. Ee, çok hoşuma gitmişti ee, biraz aktivist tarafım vardır benim de işte e, onun da o aktivist tarafı yani sadece böyle ilim meclislerinde e, uzun tartışmalarla yetinmeyip hani bunu böyle bir toplumsal harekete dönüştürmesi çok hoşuma gitmişti ve onun e, bir tavsiyesi var diyor ki biz e, sonra öğrendim ki bu İslam dünyasında çok yapılan bir şeymiş arkadaşlar İhya hatimleri yaparlarmış. Yani İhya Ülüm İddin'i Kur'an-ı Kerim okur gibi baştan sona kadar bitirip tekrar başa dönüp yani hayatında kaç defa yapabilirse. Ve e, ben de şimdi Hasan Elbenna gibi olacağım ya burada parantez içinde siz benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Kendi cinsinizden, kendi coğrafyanızdan, kendi kültürünüzden örnekler seçin çok zor oluyor <gülüyor> adapte etmesi. Efendim... E, Olabildiğince yani daha kolay örnekler seçmenizi tavsiye ederim genç arkadaşlara. Ben de dedim ki Hasan Erben'le ne okumuşsa ben de okuyacağım. Ve bir arkadaş grubumuzla onlar işte Fizilal Kur'an'ı okumuşlar. Biz de Fizilal Kur'an'ı okuduk. Onlar İhya Ülüm okumuşlar. Biz de İhya Ülüm okuduk. Yani ben bu kitabı 15 yaşından beri böyle hani ama tamamen ee, anlat anlamak anlatmak üzere yani bir e, ihya uzmanı falan değilim değilim e, gazali uzmanı hiç değilim yani o beni çok çok aşan bir şey fakat ihyayı çok seviyorum. Ee, baştan sona bir iki kere okudum ee, ve e, daha sonra yıllar sonra şimdi mesela baktığımda kendi fikrim diye anlattığım bir takım şeylerin aslında İhya'dan aldığım şeyler olduğunu gördüm yani unutmuşum İhya'da okuduğumu fakat oradan Kazanmışım o bakış açısını Dolayısıyla Gazali'ye de İhya'ya da çok şey borçluyum arkadaşlar Hala da okudukça bu yaşımda belki de seviyem ancak o kadar olduğu içindir Hala da okudukça çok çok zevk alıyorum Hala hayret ediyorum beni hayrete düşürüyor Bu derinliği nasıl yakalamış bu farkı nasıl yakalamış diye Gazali ile yüz yüze geldiğimde muhtemelen <gülüyor> bilmiyorum Yani bakış açısı nasıl olacak bize ama benim ona büyük bir hayranlığım var. Efendim Allah Teala taksiratını affetsin, makamını cennet etsin. Dereceleri ali olsun. Biz de yevmi mahşerde efendim onlarla buluşalım ve bizzat kendilerinden dinleyelim. Neler demek istemişlerse. Şimdi besmelemizi çekiyoruz. Üç ödevimizi de söyledik. Besmelemizi çekiyoruz. Arkadaşlar Rub'ul mühlikat bahsine başlıyoruz. Birinci kitap, Rub'ul mühlükat birinci kitap, Kalbin Halleri. Ahvalül Kalpten bahsediyor birinci kitapta. E, ve e, bize arkadaşlar 15 ayrı maddede, 15 alt başlığı var bu kitabın. E, 15 ayrı maddede çok detaylı tasnifler yaparak ben size tavsiyem hangi kitabı böyle bir bilgi içeren bir kitabı okuyorsanız onu şematize ederek özetleyerek okumanızı tavsiye ederim. Yani kalıcı olmasını istiyorsanız o bilgiyi gerçekten hani sindirmek ve sizde kalıcı olmasını istiyorsanız şematize ederek okumanızı çok tavsiye ederim. Ben de bugün kendi sayfamda paylaştım yani ben de çalışıyorum bunlara arkadaşlar. Ee, i̇nşallah dediğim gibi layıkı güveç ile anlatmak nasip olsun. Bu 15 alt başlıktan birincisi arkadaşlar kalp, ruh, nefis ve akıl terimlerinin anlamlarını anlatmak üzere ee, kaleme alınmış. Bundan önce TÜRGEV'deki öğrencilerle Zoom üzerinden yaptığımız toplantıda bu tanımları konuşmuştuk detaylı bir şekilde. O yüzden hemen kısaca onu geçiyorum o bölümü. Ilgili olanlar bakabilirler. Yani nereden gittiğimizi yerini söylüyorum. Bana sürekli ihya tercümesi hangi tercümeden okuyalım diye soruyorlar arkadaşlar. Maalesef o konuda hani göğsümlere göre şunu okuyuz diyemiyorum. Ee, Sıtkı Gülle tercümesine hani ter tavsiye ediyorum ee, o da şu sebepten hani bir akademisyendir bir, bir ilim adamıdır ee, işte muhakkak dikkat etmiştir itina göstermiştir ümidiyle fakat bugün mesela bir yerde ben tereddüt ettim burada böyle demiş olamaz Gazali burada bir şey hatası olabilir mi? acaba diye. E, Orjinali de var Arapçası ama bir türlü onu açıp bakmadım da iki tercümeyi kıyasladım arkadaşlar. Tamamen birbirine zıt şekilde tercüme etmişler. Yani bir paragraf var. O paragraftaki bir cümleyi bir mütercim şöyle A diyorsa öbür mütercim B demiş. O kadar yani. O kadar birbirinden farklı tercüme etmişler. Ne yazık ki ihya tercümeleri konusunda göğsümüzü gere gere hem e, aslına sadakat hem de günümüz Türkçesiyle herkesin anlayabileceği bir şekilde başlıklandırmaları bile mesela efendim o şekilde yap yapan bir tercümeye ben rastlamadım. Belki de oturup bütün tercümeleri <gülüyor> bu açıdan gözden geçirmek gerekecek ama o da beni şu anda aşıyor arkadaşlar. İnşallah yeni nesil yeni nesil bu tercümeleri çok daha güzel bir şekilde bütün klasiklerimizi okunacak bir şekilde aktaracaklardır. Ne yazık ki Bazen e, batıda eğitim alan gençlerle e, konuştuğumda efendim İngilizce tercümelerinin bu, bu tip kaynaklarda bazen İngilizce tercümelerin Türkçe tercümelerden çok daha iyi anlaşılır olduğuna dair de e, duyumlar alıyorum. Bu da ne kadar üzücü e, onu da hatırlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar Gazali diyor ki kalp, ruh, nefs ve akıl bunların her birinin ikişer anlamı vardır diyor. Biri ilk birincisi yani hepsinin birinci anlamı daha çok zahiri anlamlardır, fizik anlamlardır. Yani kalp deyince işte göğsümüzdeki kalp bildiğimiz organ. Efendim ruh iki anlamda kullanılır. Bundan, bunun birincisi bedene yayılan ve duyuların çalışmasını sağlayan hayat kaynağı. Yani buna can diyebilirsiniz mesela efendim nefs iki anlamda kullanılır işte genelde birincisi sufilerin genel olarak kullandıkları öfke e, gazap e, kuvvetidir mesela gazap şehvet kuvvetidir e, nefs dediğimizde bu anlam kastedilir diyor e, akıl da iki anlamda kullanılır birincisi işlerin hakikatini bilmek anlamındaki ilim sıfatı diyor şimdi ikinci, e, hepsinin ikinci anlamlarını söylüyor ondan sonra kalbin ikinci anlamı Efendim kavrama kudreti, insanın kavrama kudretidir diyor. Rabbani ve ruhani bir latifedir diyor. Fakat biz bunu açıklayamayız çünkü diyor bu mükaşefe ilmine aittir bu latife. Fakat diyor biz mükaşefe ilminden bahsetmeyeceğiz. Bu kitapta biz muamele ilminden bahsedeceğiz diyor. Onun için diyor bu, bunun detaylarına girmiyoruz diyor. Ruhun ikinci anlamı idrak eden ve bilen latife gene bakın birbirine yakın zaten biraz sonra şimdi hepsini toplayacak nefsin ikinci anlamı insanın hakikati ve zatı demektir yani kişinin kendisi e, nefs-u diyoruz ya kendi zatı demektir diyor e, aklın ikinci anlamı ise kendisiyle ilmin el, idrak edildiği nesne yani kalp şimdi sonuçta ne diyor biliyor musunuz bu dört kelime İkinci anlamları itibariyle birbirine çok yakındır ve birbirinin yerine kullanılabilir diyor. Yani kav, insandaki kavrayış gücü, idrak gücü, anlama gücü. Dolayısıyla bu, bu mana bu dört kelimenin içerisinde var. Dolayısıyla bu dört kelime bir müşterektir diyor. Kişinin bilen ve idrak eden özünü ifade eder bunlar diyor ikinci alt başlıkta arkadaşlar bunu hızlı geçtim çünkü anlattık detaylarını aslında bunu da öyle şimdi bir, biraz ilerledikten sonra kaldığımız yerden itibaren daha detaylı inşallah işleyeceğiz ikinci alt başlıkta kalbin askerlerini anlatıyor arkadaşlar kalbin diyor iki ordusu var yani şu, önce şunu söyleyeyim şimdi kalp maddesini İslam ansiklopedisinden okurken inşallah çok daha iyi göreceksiniz ama Belki bu konuları ilk defa dinleyenler ilk ne demek ya nasıl yani kalple mi anlıyoruz biz diyenler olabilir. Arkadaşlar İslami e, terminolojide kalp Kur'an-ı Kerim'de de böyle yani bununla ilgili e, epey bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. E, kalp anlama aygıtıdır yani biz kalple anlarız hatta imanı da kalple yaparız. Yani ima, imanın yeri kalptir, anlamanın yeri de kalptir. E, bildiğimiz anlamdaki zeka, yani e, kişinin işte bir şeyleri kavrama gücü, e, biyolojik bir adeta, yani e, bir kalıtsal bir ikram, bir güç, insanın güçlerinden biridir yani. Dolayısıyla zeka ile Hani burada çok tabii kavram kargaşası olmaya müsait, hani o rasyo denen zeka ile biz anlamayız. Biz sezgilerin de eşlik ettiği kalple anlarız. Kalpte hem zeka vardır hem sezgi vardır. E, du duygular vardır, hisler vardır. Bunların hepsi birleşerek bir şeyi anlar, bir şeye iman eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'de lehum kulubun la yifgahune biha diyor. Onların kalpleri vardır fakat fık etmezler diyor. Fık etmek, la yefgahune, orada geçen h kökü, anlamak demek, kavramak demek. Fakih de o, dinin özünü anlayan, esasını anlayan demek. Arkadaşlar, onun için yani nasıl yani biz kalpli mi anlıyoruz, bu nereden çıktı demeyin. İslam'da baştan sona bu konu böyledir. Ee, mesela kalbiniz mühürlenir onun için iman edemezsiniz kalbiniz mühürlendiği için iman etmeyecekler diyor mesela e kalp nasıl mühürlenir işte davranışların ve kötü ahlakın orada yığılması birikmesi giderek bir tortu oluşturması yoluyla kalp mühürlenir bununla ilgili hadis-i şerifler var yeri gelince detaylara gireceğiz. ve artık siz kalbiniz olduğu halde çalışma hale tamamen kir pas tutmuş hiçbir şekilde e, işlev göremiyor o hale gelir kalbiniz. E, bu bakımdan arkadaşlar İslam'da muhatap alınan yani insanın e, insan'a hitap ederken muhatap alınan uzvu kalbidir ama bu hani e, kan pompalayan kalp anlamında düşünmeyin. Onun iç dünyasıdır. Akıl bugün kullanılan toplumda, bugün kullanılan anlamda yani zeka, kavrayış, kabiliyeti o kalbin bir parçasıdır. Yani akıl o yüzden mesela anlamanıza ve iman etmenize yetmez. Çünkü o anlamak ve iman etmek için gereken kalbin, bütün o iç dünyanın, bakın az önce ne dedik bunun içinde nefs var yani duygular var, bunun içinde ruh var yani insanın meleki tarafı var, bunun içinde efendim... Kalp var, sezgisel tarafı var insanın. Bunun içinde akıl var yani o zeka, kavrayış kabiliyeti var. Bunların hepsinin bir arada çalışması gerekir. Sağlıklı bir şekilde çalışması gerekir. Sizin Allah'tan gelen vahyi anlayabilmeniz ve ona iman edebilmeniz için. Çünkü vahiy... Ne sadece ruha hitap eder, ne sadece zekaya hitap eder, ne sadece kalbe veya nefse hitap eder. Bunların hepsinin sağlıklı bir şekilde bir arada işlediği sisteme kalp diyoruz işte. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı orada göreceksiniz inşallah maddeyi okursanız ansiklopediden. Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı ulül elbab yani lüp sahipleri. Nasıl diyelim? sezgisel akıl sahipleri yani aklı ve sezgi kabiliyeti beraber çalışan duyguları e, dumura uğramamış, duyguları ölmemiş, tefessüh etmemiş e, ve aklı da salim bir şekilde çalışan demek. E, birazdan inşallah ilerledikçe bu hafta mı olur daha sonra mı olur bilemiyorum. İlerledikçe geleceğiz arkadaşlar bunların her birinin işte bu bölümde bunların her birinin nasıl olursa korunacağını nasıl olursa bozulacağını, anlatıyor Gazali. Dolayısıyla rubül Mühlika'ta böyle bir konuyla başlamasının ne kadar isabetli olduğunu anlıyoruz. Yani diyor ki insanın kalbi bozulursa yani o kavrayan ve im iman eden kapasitesi, o yeteneği insanın bozulursa insan ne ahlakını koruyabilir, ne inancını koruyabilir, ne ibadetlerini koruyabilir. Yani hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Onun için her şeyi tutan bu merkezi kavrayış gücünün öncelikle her türlü hatardan, her türlü tehlikeden ve bozulmadan, tefessühten korunmuş olması lazım. İşte bu bölümde bunu anlatıyor arkadaşlar. Kalbin daha detaylı bir şekilde bir benzetme yapacak. O benzetmeyi ben size aktaracağım inşallah. Ama önce kalbin iki türlü bir ordusu olduğunu söylüyor. İki çeşit ordusu olduğunu söylüyor. Yani bunlar kalbin kuvvetleri. Askerleri bunlardan yardım alıyor kalp çalışabilmek için. Bu iki ordudan birincisi zahiri ordu, diğeri de batıni ordu. Zaten anlıyorsunuz zahiri deyince mukabili batıni oluyor. Zahiri ordu görünen azalar. Yani elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız bütün azalar ve duyular. Bunlar kalbe mütehhardır kalbe hizmet ederler onun için arkadaşlar mesela bugün ciddi sorunlarımız var gençlerin ben de hem bireysel olarak hem bazen toplu gruplarla bu konuları konuşuyorum yani mesela dikkatlerini toplayamıyorlar mesela bir hedefe odaklanamıyorlar mesela arzuları var ama iradeleri yok yani bir şeyler istiyorlar ama o isteklerine ulaşmak için iradelerini kullanamıyorlar bunların hepsinin temelde aslında o isteğin iç dünyalarında yeterince kuvvetli olmamasından kaynaklandığını söylüyor Gazali burada bunu şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar bir şey var küçük bir hikaye kısa burada anlatılmıyor da Başka bir yerde anlatılıyor ama burayı da çok iyi açıklıyor. Bir zatın biri Efendimiz rüyasında görmeyi çok istemiş. Gitmiş işte bir Allah dostlarından birine. Demiş ki ben demiş Efendimiz'i rüyamda görmeyi çok istiyorum ama bir türlü nasip olmadı demiş. O da demiş ki öyle mi? Tamam çok basit demiş yani. Efendimiz'i rüyanda görmen çok kolay demiş. Ee, bir gün akşama kadar çok tuzlu şeyler ye ama hiç su içme demiş. Adam demiş ne kadar kolay ya. Yani gelmiş işte o gün tuzlu ne varsa yemiş ve hiç su içmemiş. Ge sabaha kadar rüyasında denizler, deryalar, çeşmeler, pınarlar, sular görmüş sabaha kadar. Hiç efendimiz falan görmemiş. Gitmiş o veli kula. Demiş ki efendim demiş, siz bana böyle böyle dediniz ama ben yaptım sizin dediğinizi sabah kadar suların içinde yüzdüm. Yani hiç efendimizi falan görmedim demiş. İşte demiş o suyu istediğin kadar isteseydin görürdün demiş. Yani arkadaşlar çok istemeniz gerekiyor. E, kalbin e, gerçekten bütün organlarınıza hakim olması gerekiyor o kalpteki arzunun. O kalpteki isteğin her şeye hakim olması gerekiyor. Ee, bazen benim kişisel hayatımı bilenler soruyorlar. Diyorlar ki işte nasıl vakit buluyorsun, nasıl kitap okuyorsun, i̇şte nasıl şu işi yapıyorsun falan. Yani bilenler bilir. Ben mutfak masasında çalışıyorum arkadaşlar. Ee, i̇steğinizin çok kuvvetli olması gerekiyor. O zaman e, odaklanmakta da o kadar problem yaşamıyorsunuz. İşte vakit bulmakta da o kadar problem yaşamıyorsunuz. Ee, peki istek o kadar kuvvetli değilse bana sorarsanız hiç sorun yok. <gülüyor> Çünkü herkes her şeyi çok isteyecek ve herkes her şeyi çok iyi yapacak diye bir şey yok ki arkadaşlar. Her insan bu dünyada e, bir iş için yaratılmıştır. O yaratıldığı iş neyse onu yapar, onu ifa eder. Yani... Şimdi herkes alim olacak, herkes büyük bir işte lider olacak, herkes toplumda çığır açan işler yapacak, herkes buluş... Hayır böyle bir şey yok. Her seviyede insana ihtiyaç var. Her seviyede her işi yapan insana ihtiyaç var. Bir de burada haksızlık yok. Neden? Çünkü arkadaşlar siz hangi seviyede olursanız olun bu dünyada cenneti kazanmak için imkanınız var. Yani bir iş bortacı da cenneti kazanır, bir ev hanımı da, bir yani ev hanımlığını veya iş bortacılığı küçümsediğim zannedilmesin. Yani bunlar toplumda önemsizleştiriliyor. O bakımdan bunları örnek veriyorum. Yani herkes, her bir köylü de tarlasında, sadece tarlasını bilen, bostanını bilen bir insan da cennet firdevs cennetini kazanabilir. Herkes kazanabilir. Dolayısıyla illa şu, ro şu rolü ifa edeceksiniz diye bir şey yok. Bu modern hayatın bize dayatması arkadaşlar. Modern hayatta bir piramit gibi roller var. Herkes tepedeki role çıkmak istiyor. Tepedekini yapmak istiyor herkes. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. İşte eğer diyor kalbin askerleri dedik ya zahiri organlar. Mesela gözün, kulağın. Şimdi senin gözün. Televizyondaysa, televizyon artık demode oldu. İşte YouTubedaysa, bilmem hangi filmdeyse, kulağın, işte etraftaki seslerdeyse, tabii ki sana tamamen sessiz bir ortam lazım. İşte hepsi bütün o teknolojik erişimlerin olmaması lazım senin odaklanabilmen için. Yani ama kalbin e, gerçekten bir hedefe yöneldiği zaman bütün bedendeki azalar o hedefe. Kalbe hizmet eder arkadaşlar. Çünkü bunlar kalbin askerleridirler diyor Gazali. Yani bir şeyi yapamıyorsanız acaba ne kadar istiyorum diye kendinize sorun. Yoksa istemek var istemek var arkadaşlar. Ben de neler istiyorum ona bakarsanız. Yani de araba sürmeyi bile istiyorum. Ama yani öylesine işte aklıma şey ya ben de mi yapsam işte falan diyorum. Ama hani gerçekten istesem onun bir yolunu bulurdum muhakkak bir e, otomobil yarışçısı ile tanışır hiç olmazsa bir deneme sürüşü yapardım yani gerçekten istediğinizde hani bakın bu bu söylem bugün kişisel gelişim bazı kaynaklı kişisel gelişim kitaplarında ne kadar çok duyduğunuz bir söylem değil mi? işte Gazali söylüyor yani söylüyor da başka kelimelerle söylüyor bizim oradan onu çıkarabilmemiz gerekiyor e, kalp Allah'a giden seferinde Azaları binek ve azık gibi kullanır. Beden binek, dünya azıktır. Bu ne demek şimdi arkadaşlar? Beden binek, dünya azıktır. Ne beden önemsizdir ne de dünya. Biz burada da çok yanılabiliyoruz bazen. Özellikle de bazı, nasıl diyeyim, güya tırnak içerisinde. Güya hani sufi söylemler, yanlış söylemler. Bize ne diyor işte dünyayı bırakın, dünyanın hiçbir önemi yok, işte e, insanın bedeniyle uğraşması kötü. Gazel ki hayır bunlar senin bineğin diyor. Yani bir yolcu gibi düşün kendini, bineğin ne kadar sağlamsa, ne kadar e, hızla ve uzun yol yapabiliyorsa sen hedefine o kadar çabuk ulaşacaksın. Onun için bakın yani Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü var. Çok seviyorum o sözü diyor ki bizde insanlar 50'sinde ölür yetmişinde gömülür diyor. Yani ömrünün son 20 yılını bir, 30 yılını bir köşede oturarak veya hastalıklarla boğuşarak kade, takdiri olan hastalıkları bir tarafa bırakalım bedenini ihmal ettiği için. Dolayısıyla yani bunların ihmal edilemeyeceğini e, dolayısıyla bunların mutlaka gıdasını ve ihtiyaç duyduğu şeyleri vermek gerektiğini ama aşırıya kaçınca da onlara zarar verdiğimizi diğer bölümlerde anlatacak batıni ordular kalbin batıni ordularının nedir batıni ordusu nedir duygular falan zannediyoruz diyor ki şehvettir diyor kalbin batıni ordusu yani kalbin batıni ordusu ne demek insanın kalbine hizmet eden ordu asker şehvet nasıl insanın kalbine hizmet edebilir manevi hayatına hizmet edebilir şimdi bir defa arkadaşlar inşallah unutmam her şehvet değişimizde bunu belirtmemiz lazım şehvetin buradaki tam karşılığı iştihadır yani bildiğimiz manada cinsellikle sınırlı değildir arkadaşlar tasavvufta Şehvet geçtiğinde makam arzusu, para kazanma arzusu, lider olma arzusu, zengin olma, işte güzel olma arzusu. Yani insanın canının, nefsinin buradaki hani terbiye edilmemiş anlamda nefsinin arzu ettiği her şey. Şehvet çok geniş düşünün yani. Makam şehveti, kürsü şehveti mesela şeylerde bu çoktur. Vaizlerde, konuşmacılarda kürsü şehveti böyle kürsüye çıktığında kendinden geçer maksadını aşan sözler söyler muhakkak ben de yapmışımdır Allah'a sığınıyoruz ee, Allah'tan af diliyoruz şimdi e, peki nasıl bu kalbin ordusu olabiliyor bakın diyor ki mühlikatı yani insanı helaka sürükleyen unsurları def etmeye yarayan gazap buradan doğar diyor yani sen bu şehveti e, insandaki bu Arzu hırsla bir şeyleri hırsla isteyen bu arzuları iyi kanalize edersen iyi yönlendirirsen diyor gazap kuvvetini bu şehvetten doğan gazap kuvvetini seni helaka götürecek şeylerin üstüne salarsın. Birazdan söyleyecek zaten bunu e, affedersiniz neden böyle diyoruz bilmiyorum ben hayvan isimlerini anarken neden affedersiniz dediğimizi bilmiyorum. Bir köpeğe benzetiyor. Diyor ki köpeği yani köpek köpek sana da saldırabilir ama hırsıza da saldırabilir. Sen o köpeği nasıl eğitirsen, o köpeği nasıl yönlendirirsen ya sana zarar verir ya da sana zarar verecek olanı def eder. İşte diyor onun için arkadaşlar e, makul olan e, tasavvufi terbiyede nefsi öldürmek yoktur. Nefsi kontrol altına almak var. Kontrol etmek ve yön... yani ben öyle anlıyorum. Ben e, tasavvufi hayatı bilmiyorum. E, okuduklarımdan anladıklarımı size aktarıyorum. Gazali'den anladıklarımı size aktarıyorum. Diyor ki şehvetten ibaret olan batın ordusu mühlükatı def etmeye yarayan gazabı doğurur diyor. Ve bu ordu yani bu batın ordusu 3 sınıftır. E, yani kalbe hizmet eden Üç tane unsurdan bahsedecek şimdi, manevi unsurdan, batıni unsurdan bahsedecek. Birincisi menfati celbeden, zararlıyı def eden irade. İkincisi irade doğrultusunda azaları harekete geçiren kudret. Üçüncüsü şeyleri tarif eden idrak. Yani bu var ya tamamen arkadaşlar neredeyse tamamen, ee, Stephen Covey'in Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabındaki proaktif insanın kişisel özelliklerini anlattığı bir bölüm var. Neredeyse birebir aynı arkadaşlar. Yani biz e, Necip Fazıl merhumun deyimiyle güneşi ceketimizin astarında kaybetmişiz. Çıkmışız dışarıda mum ışığıyla aydınlanmaya, ısınmaya çalışıyoruz. Adeta böyleyiz yani. E, efendim tekrar edelim kalbin batıni orduları 3 sınıftır. İrade çünkü bununla biz bizim fayda sağlayacak şeyleri çek, elde etmek isteriz irademizle. Zararlı olacak şeylerden de uzak durmayı ancak iradeyle başarabiliriz. Peki bu iradenin işe yaraması için yani faaliyete geçebilmesi için sadece bir olarak kalmaması için az önce söylediğim gibi ne gerekiyor kuret gerekiyor yani bunun fiiliyata dökülmesi gerekiyor ve bu fiiliyata dökülürken yanlışlardan korunabilmek için de bilginin olması gerekiyor yani eğriyi doğruyu ayırt edebilecek bilgi idrak anlayışının olması gerekiyor ikinci bölümde bunları anlattı arkadaşlar yani kalbi Askerleri zahir ve batından oluşuyor. Sadece batını, kudret, batınla ilgilenmeyen, yani evet biz kalp derken bir batından bahsediyoruz ama zahirimiz de o batına hizmet ediyor. Onun için zahirimizin de o batınla ilişkisini dengeli bir şekilde yürütecek bir kudrette, bir bakımda olması lazım. Onun da ihmal edilmemesi lazım. Nasıl ki mesela şimdi sizin iradeniz çok kuvvetli. Yapma arzunuz yapmaya gücünüz yetiyor yani kudret içinden o kudret var bilginiz de var ama işte felçlisiniz mesela veyahut da ne bileyim söz söyleme beceriniz yok değil mi ortaya bir şey çıkmıyor onun için zahirle batın dengeli bir şekilde işbirliği içerisinde olmalı çünkü bunlar kalbin iki ordusudur diyor. Ee, ve üçüncü alt başlıkta arkadaşlar bunları bir benzetme ile açıklıyor bize o benzetmeyi söyleyip geçeyim benzetme çok güzel ee, aslında üç tane benzetme yapıyor fakat ben bir tanesini size aktaracağım arzu edenler e, o bölümden diğerlerini okuyabilirler Şöyle yapıyor Gazali diyor ki bedeni bir ülkeye burada biraz dikkat gerekiyor. Çünkü benzetmeden sonra yaptığı bir takım tavsiyeler var. O tavsiyelerin karışmaması için şimdi neyi neye benzetmişti falan diye böyle hani gözünüzün önünde bir liste olması gerekiyor. Ben mesela bakmadan anlatamam yani görmem gerekiyor. Böyle bir dikkat gerektiren bölümdeyiz şu anda. Beden bir ülkeye benzer diyor. Bedeni bir ülke olarak düşünün. Bu ülkenin padişahı kalptir. Beden dediğin yani sizin varlığınız. Maddi manevi varlığınız. Sadece e, fiziki varlığınızı zannetmeyin. Bütün varlığınız bir ülke gibi düşünün bunu diyor. Bu ülkenin padişahı kalptir. Kalbi, bu padişahın veziri akıldır. E, şehvet, az önce söylemişti. Şehvet, e, neydi? Kalbin manevi ordusuydu hatırlayın. Yani ama buradaki şehvet cinsellikle sınırlı değildi. Bütün arzular e, içine giriyor. Bu ülkenin maliye müdürüdür. Şehvet. Çünkü bir şeyler elde etmek istiyor sürekli. Gazap, öfke, kudreti, emniyet amiridir bu ülkenin. El, ayak ve ağızlar ise sanat erbabıdır. Yani işte bütün o ne kadar mağazalar, atölyeler, fabrikalar değil mi? Hepsine ihtiyaç var. Bir takım üretimlere fırına bilmem efendim, hepsine tarlaya, çiftçiye hepsine ihtiyaç var. İşte bunlar da vücuttaki diğer azalar gibidir. Padişahın bunların hepsine ihtiyacı var. Yani akılda da ihtiyacı var. Vezir olarak şehvete de ihtiyacın var. Bir ülkeni yönetebilmen için senin bir takım arzularının olması lazım, hedeflerinin olması lazım. Bunları kontrol altında tutmak için gazaba, öfkeye ihtiyaç var. Ve bütün bedeni, fiziksel huzurlarına ihtiyaç var. Padişah eğer bu ülkede asayişi sağlamak istiyorsa, ülke dediğine bizim bütün varlığımız, yani bizim bütün bu varlığımızda Asayiş ve huzuru sağlamak istiyorsak Barış içinde bir varlık Ortaya koyabilmek istiyorsak Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor Diyor ki çok açık bakın O kadar formüller açık ki gazali formüllerle çalışıyor İnanılmaz şematize ve matematiksel bir aklı var yani Padişah diyor Şehvet ve gazabı Akla tabi tutmalı Eğer asayiş istiyorsa diyor Yani emniyet müdürü ve maliye müdürü vezirin kontrolünde olmalı diyor. Aklın kontrolünde olmalı. Gördünüz mü şimdi Gazali'yi yani akla aykırı, aklı böyle durduran, işte aklı önemsizleştiren biri olarak bize sunuyorlar. Hiç böyle değil arkadaşlar. Okudukça göreceksiniz. Yani diyor ki e, padişah eğer bu varlığını barış ve huzur içerisinde dengeli bir şekilde yürütmek istiyorsa e, şehvetlerinin ve öfkesinin, gazap, gazap gücünün, o da çok kapsamlı bir terim, o gücün efendim kontrolünü aklına vermiş olması lazım. Akıl eğer şehvet ve gazaba esir olursa, birazdan nasıl esir olacağını, niçin esir olacağını söylüyor. Akıl şehvet ve gazaba esir olursa, yani şehvet ve gazap akla hakim olursa memleket harap olur. Benim bu burada bir çok karışık anlatıyor Gazal. Niye karışık anlatıyor? Karışıklığı burada bir eksiklik olarak söylemiyorum, bir zenginlik olarak. Yani çok boyutlu olduğu için karışık geliyor. Ben bunu çok basitleştirerek formüleştirmiştim zamanında arkadaşlar, insanların aklında kalıcı olsun diye. Ee, eğer aklı e, bir vasıta, bir işte vezir, vezir gibi düşünün. Arkadaşlar akıl ee, inancın yani kalbin hakimiyetinden çıkarsa nefsin hakimiyetine giriyor Nefse hizmet etmeye başlıyor Yani ne yapıyor bu sefer şehvet ve öfke, gazap, nefis gücü yani e, Aklı yönetmeye ve onu idare etmeye başlıyor ee, İnsan kalbini son 10 dakikamız e, Dördüncü başlığımızı da özetleyelim arkadaşlar Beşincisi gerçekten çok çok kıymetli ve üzerinde tek tek durulması gereken bir harita gibi işlemiş yani bölümler var. Beşinci alt başlıkta inşallah onu bir dahaki sefere konuşmak nasip olur. Şimdi dördüncü alt başlığımızda neyin ele alındığına bakıyoruz. İnsan kalbinin özellikleri nelerdir hayvandan farkını anlatıyor burada. İnsan kalbinin hayvandan farkı nedir? E, i̇lim ve iradedir diyor. İnsan kalbi ilim sahibidir ve irade sahibidir. Bu, bu iki yönüyle hayvandan farklıdır diyor. Ve her birinin de alt başlıklarını söylüyor. İlim dendiğinde kastettiğimiz şey diyor, üçtür, üç çeşit ilim vardır. Dünyevi ilimler, uhrevi ilimler ve akli ilimler, spekülatif ilimler yani felsefe gibi. Bunlar da ya vehbi yolla elde edilir ya kesbi yolla elde edilir diyor. Bunu ileride anlatacak. Bu konuda herkesin dereceleri vardır. Çeşit çeşittir dereceleri. Yani bu, bu derecelerin sebebini de söyleyecek ileride. Mesela bir kısmı e, bu yani ilimdeki derecelerin bir kısmı vehbi sebeplerledir. Yani kavrayışı kıt olan istediği kadar çalışsın bir noktadan yukarısına erişemez. Burada da diyor bakın çok önemli bir tavsiyede bulunuyor diyor ki akıllı kişi bütün dereceleri kendi ulaşabildiğinden ibaret saymaz. Yani senin bir zekanın bir sınırı var kavrayışının bir sınırı var veya da dikkatinin bir sınırı var. Veya yöneldiğin alan sınırlı yani sen belli bir alanı ancak öğrenebilirsin bütün, bütün ilimleri bütün alanlarda aynı şekilde derinleşemezsin birazdan bunu söyleyecek. Efendim dolayısıyla akıllıysan eğer, kendi ilminin sınırını da bilirsin diyor. Ve ilmin tamamı, kendi ulaşabildiğin yerden ibaret zannetmezsin. Bunun doğal sonucu ne arkadaşlar? Başka, senden başkalarının, senden daha iyi bilebileceği yerler olduğunu kabul edersin. Ve bilemediğin hususlarda, فَسْأَلُوا elu لَا اِنْ كُنْتُمْ Diyor ya Rabbimiz, ehline sormayı, gurur meselesi yapmazsın irade de ikiye ayrılıyor hani az önce dedi ya insan hayvandan iki yolla ayrılır ilim yoluyla ve ilim özelliğiyle ve irade özelliğiyle bunlar hayvanda yoktur diyor İrade de iki çeşittir sevki tabii olan iradelerimiz bunlar dürtülerimizdir şehvetlerimizdir bunlar hayvanda da vardır ikinci kısmı ise bir işteki salahı bakın irade. Bugün bizim çok eksik olduğumuz, yani e, gerçekten e, en ciddi sorunlarımızdan birisi olduğunu düşünüyorum ben. Mesela ahlaki zayıflığın, toplumda çok gözlemlediğimiz ahlaki zayıflığın aslında ne inanç ne bilgi zayıflığı olmadığını, benim kanaatim bu, irade zayıflığı olduğunu düşünüyorum. Yani iradelerimiz zayıf olduğu için e, bilgimiz doğrultusunda hareket edemiyoruz. Doğru olanı biliyoruz, hatta o kadar ki hakkında kitap yazacak kadar biliyoruz ama o, o doğrultuda bir hayat tarzı bulamıyoruz kendimize işte orada mesele irade zayıflığı meselesidir. İradeyi şöyle tarif etmiş bir işteki salahı aklen idrak ettiği zaman kişinin duyduğu iştiyak ve niyet yani bir şeyin doğruluğunu aklen idrak ettiği zaman onu yapmak için duyduğumuz iştiyak ve azim yani niyet karar verme Şehvetin tam zıttı bu diyor. Nefsin tam zıttıdır. İrade azalara söz geçiremeseydi aklın hükmü zayi olurdu diyor. Akıl boşa giderdi diyor. Onun için efendim iradenin yani bu kadar kuvvetli bir isteğin azalara da etmesi lazım. İşte az önce söylediğim gibi konsantrasyon, odaklanma işte hedefine ulaşma konusundaki problemler aslında en başa dönüp biz bir şeyi gerçekten ne kadar istiyoruz? Sorusunu kendimize sormamız gereken yerler. İlme ulaşmadaki e, engel insanı şimdi birin, hani dedi ya bakın insanı hayvandan iki şeyle ayırırız. İlim ve irade dedi. Ondan sonra e, şimdi ilmin İlimi nasıl elde edemeyiz? Yani ne yaparsak ilimden uzaklaşmış oluruz diyor ki asla bunlar ilahi sebepler değildir diyor. Yani Allah bir insanı ilimden mani, etme, mani etmez diyor, uzaklaştırmaz diyor. Bunlar kalplerin meşguliyeti, bulanıklığı ve habaseti nedeniyle perdelenmesi sebebiyledir. Diyor. Kalplerini perdelersin. Çünkü masiva ile yani Allah dışındaki şeylerle burada tabi ilimden kastı ama marifetullah fizik öğrenmek, astronomi öğrenmek değil. Allah bilgisi yani. Marifetullah kalbe ne zaman girmez? Kalp masiva ile doluysa. Yani Allah dışındaki şeylerle ise efendim o kalbe marifetullah girmez. Oysa beden nefsin merkebi Nefis ilmin yeri, ilim insanın maksududur. İnsan bunun için yaratılmıştır diyor. Oysa bunu görmeliyiz biz. Beden nefsin merkebi yani beden sana hakim olmayacak. Sen ona binerek bir hedefe ulaşacaksın. Ve ilim şey nefis ilmin yeri senin bedenin ilmin gerçekleşeceği yer. Ve ilim de insanın maksududur, varmak istediği yerdir. Yani bunların her şeyi yerli yerine koyarsan zihninde neden azalarının veya şehvetinin seni asıl hedeften uzaklaştırmasına izin veriyorsun? İnsanın meleki tarafı ancak o zaman gerçekleşir diyor. Peki bunu yapmak için neyi bilmemiz gerekir? Son sözlerimi söylüyorum arkadaşlar. Bunu başarabilmek için diyor ahiretin asıl vatan olduğunu... Dünyanın bir konak olduğunu yani konakladığımız bir yer konak deyince bir köşk aklınıza gelmesin bir menzil yani o ahiret yolculuğunda mola verdiğimiz yerlerden biri beden binektir organlar hizmetçidir şehvet işte az önce söylediğimiz gibi maliye müdürü gazap emniyet müdürü duyular istihbarat memuru akıl vezir kalp padişah. Yani az önce anlattığı o yönetim şemasına neyi ekledi? Hedef kısmını ekledi. Yani bu varlık nereye doğru gidiyor? Ahirete doğru gidiyor. Asıl vatanına doğru gidiyor. Dünya ise onun için bir e, mola yerinden ibaret. Bu varlığı da şu andaki varlığı da bedeni ve ruhuyla yani bütün her şeyle o da onun bineği. İşte bu düzeni kurursa Said olur. Said dünyada ve ahirette hani mutlu olanlardan, amel defteri sağ tarafından verilenlerden nimetin hakkını vermiş olur. Aksi durumda, aksine davranırsa şakilerden olur ve cezasını bulur diyor Gazali merhum. Ve kalbin vasıflarını arkadaşlar dört alt başlık halinde, dörde ayırıyor kalbi e, yırtıcı bir hayvana benzeyen kalpler. Bunların özellikleri, bunlar nasıl telafi edilebilir, telafi etmezsek neye benzeriz, bunların hepsini çok detaylı bir şekilde anlattığı beşinci bölümü, mesela e, hayvan dört bölüm dedik, yırtıcı bir hayvan, hayvani nefis, şeytani nefis, rabbani nefis. Yırtıcıyla ile hayvaniyi bazı yerler e, tek başlık altında almışlar. Yani biz diyebiliriz ki hayvani, şeytani, rabbani olmak üzere üç çeşit. Kalbimizin üç e, kapasitesi olduğunu yani bunlardan biri olabilir bizim kalbimiz. İşte ne yaparsak ne olur sonuçları ne olur nasıl korunuruz bunları da inşallah bir sonraki e, Gazali ve İhya sohbetimizde konuşacağız. Hepinize hayırlı akşamlar tekrar Türgeve teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiği için.